Ve yararlı sanat fikrini tartıştığımız programımızın beşincisiyle sizlerle birlikteyiz. Programımıza dünyanın çeşitli bölgelerinden ve zaman dilimlerinden siyasal ve sosyal sorunlar ile uğraşan sanat işlerini konu ediyoruz. Programımıza adını veren ve üzerine konuştuğumuz örnekleri sağlayan arşiv, internet üzerinden arte-util.org adresinde erişilebilir olan yararlı sanat arşivi. Bu arşivde sosyal ve siyasal sorunlara çözüm üretmek için sanatı araç haline getirmiş sanat pratiklerine dair bilgileri bulmak mümkün. Programımızın bu bölümünde sanatın bir siyasal propaganda aracı olarak kullanılması üzerine konuşacağız. Sanatın toplumsal hareketlerin ya da siyasal grupların elinde kendi söylemlerini oluşturmak, dağıtmak veya güçlendirmek için kullanılması hakkında konuklarım, sanatçılar Merve Ünsal ve Didem Erbaş ile söyleşeceğiz. Hoş geldin Didem. Hoş bulduk. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk. Ee, Merve ve Didem ile sohbetimize yararlı sanat arşivinde yer alan... 006 Noğlu Atelier Popüler Türkçesiyle halkın atölyesi işini tanıtarak başlayacağız. Atelier Popüler 1968 Paris'inde 16 Mayıs günü öğrenciler, ressamlar ve işçilerden oluşan bir grubun Charles de Gaulle hükümetine karşı fabrikaları işgal eden büyük işçi hareketine somut, somut bir destek vermek için üniversitedeki atölyeleri işgal ederek postal üretmeye karar vermesiyle ortaya çıkan e, ve Posteller üretip bunları isimsiz olarak tasarlayan, basan ve ücretsiz olarak dağıtan bir hareket. Atölye Popüler kendi tanımıyla Atölye Popüler tarafından üretilen posterler, mücadeleye hizmet edecek silahlardır ve onun ayrılmaz bir parçasıdır. Gerçek yerleri çatışmanın merkezleridir. Postelleri dekoratif amaçlı kullanmak, burjuva kültürü ve mekanlarına asmak ya da estetik objeler olarak görmek hem işlevlerine hem de etkilerine zarar verir diye tanımlanıyor. Posterler. Çatışmalar sırasında barikatlarda kullanıldı, eylemlerde taşındı ve Fransa'nın 4 bir duvarlara asıldı. Üzerlerindeki cesur ve kışkırtıcı sloganlar o kadar güçlüydü ki bugün hala kullanılmakta. Atölye Popüler Halkın Atölyesi fikri, yararlı sanatın ya da üzerine birkaç programda konuştuğumuz yararlı sanat fikrinin sanatı toplumsal ya da siyasal sorunlara müdahale etmek için bir araç olarak kullanma e, niteliğinde e, ya da bu minvalde işler üreten bir hareket. Ee, sanatın bir propaganda aracı haline getiriyor. Ee, yaralı sanat fikriyle tanışıklı olan sanatçı Didem Erbaş bugün konuğumuz ve sanatın bir propaganda aracı olarak kullanılması fikrin e, yaralı sanat fikriyle beraber düşündüğünde sende uyandırdıkları ne Didem? Ben öncelikle Tanya Burigera ile yararlı sanat e, atölyesinde buluşmamızdan başlamak istiyorum. E, bu tam da gezi sürecine denk gelen bir süreç. 2013'te e, 15-20 günlük ilk defa böyle bir e, atölyenin başlangıcı olan bir yerdi. Benim de orada onunla çalışma fırsatım olmuştu. E, burada da daha çok... E, yani yararlı sanat e, olabilecek işlerin konuşulduğu bir atölyeydi bu. Yani her gün e, düzenli bir şekilde o sınıf diyorum sınıfa giderdik ve e, belli metinler üzerinden bu e, minvalde işleri tartışıp ve, ve bunların ne kadar yararlı olup olmadığına dair e, sorular cevaplar üretirdik. E, benim böyle başladığı e, aslında yararlı sanat fikriyle yani sanat işi özellikle ne olmalı hani... E, ne noktada onun içerisinde yer alabilir acaba sanat fikri diye. Orada da daha çok Tanya Bruggera'nın hani yani içerisine dahil olduğu bir proje olduğu için zaten kendi üretti. Onun zaten bize verdiği o arşivi kullanarak oradaki birkaç işten bahsederek ilerliyordu o programda bu senin bahsettiğin e, atölye popüleri de yani ben orada neden sonun üzerinde çok durmamışız ama e, bana zaten şeyi hatırlattı yine o gezi sürecinde yaşanan o barikatlerdeki vesairelerdeki Hani insanların üretimi posterlere bir şekilde kullanılması duvarlara yazılan yazılar vesaire gibi e, yani sanatın propaganda oluyor olması kısmı yani biraz orada düşündürmüştü ona yani şey olarak. E, e, neresinde nasıl var olabiliriz ya da oradan çıktıktan sonra biz ofisten çıktıktan sonra neler yapmaya devam edeceğiz vesaire gibi. E, onun sonrasında da böyle birkaç işte Merve ile de zaten yapmış olduğumuz bir proje vardı küçük ama sonu gelmeyen. E, i̇şte pasajiste, mahallinde değişbirlikleri diye. Belki biraz ondan... E, belki mahallinde işbirliklerinden bahsetmeden önce bu işlevsellik üzerinde ve sanatın işlevsel olabildiği nokta ve sanatçıların aslında belki daha geniş hareketlere nasıl dahil olabildiği ile ilgili bu işin bence önemli bir e, yankısı var. Bir taraftan hani propaganda aracı olması ama zaten üretilen propagandayı neden sanatçılar üretmesin ki? Ya da sanatçıların sahip olduğu yetiler ya da yapabildikleri, düşünebildikleri şeyler ve de günlük hayatlarındaki pratikler nasıl dönüştürülebilir meselesine bence bu atölye yapabilir. Önemli bir e, örnek teşkil ediyor ve Gezi protestosunda da aslında birebir sanat işine dönüşmeden sanatçılar sanatçılıklarını nasıl kullanılabilir konusu bence hepimizin gündeminde olan bir şeydi. Yani sizin de altında çizdiğiniz gibi aslında özellikle 2008'de dünyada oküpay hareketi, Türkiye için belki 2013 Gezi ve bu dönem için bir referans noktası olarak görülebilir. Sanatçıların doğrudan siyasal ya da toplumsal hareketlerin içinde var olduğu, birer aktivist olarak e, eylediği aslında aktivistin, işte artivist gibi tanımlarla sanatçı aktivizminin tanımlandığı e, durumlara e, şahit olmaktayız. Sanatın aslında bir e, sosyal ya da toplumsal e, sosyal ya da siyasal aktivizm aracı haline geldiğine dair hem dünyadan hem de Türkiye'den örnekler bulmak mümkün. E, bu siyasallaşma hali ya da sanatçıların pratiklerini siyasal hareketle dahil etmesi hali. E, belirli başlı maddi üretim koşullarıyla ilişkendirilebilir olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle sanatçıların diğer orta sınıf beyaz yakalılar gibi güvencesiz, işte kısa sürede sözleşmelerle çalışan, çok öngörülebilir bir geleceğe sahip olmayan ve üretim koşullarında diğer çalışanların yaşadığı sorunları yaşayan bir halinde var olması onların siyasallaşmasına etkili olabiliyor diye düşünüyorum. Sen Merve, sanatçıların bugünkü ya da işte bir zamandır süre giden e, siyasal e, eylemlilik haline dair neler düşünüyorsunuz? Bugün sanat niye siyasallaşıyor? Ee, sanatçılıkla ilgili bence en önemli, yani benim için en azından benim kendi pratiğimde önemli olan kavramlardan bir tanesi adaptasyon. Yani ne zaman nerede ne olduğunuza göre bir şekilde koşullarla ve kendi eylemliliğinizle ya da kendi bireyselliğinizle dış dünyayı müzakere etmek aslında. Bu anlamda da bence gezi sürecinde de daha sonra, öncesinde ve sonraki süreçlerde de sanatçıların aslında hep sorduğu bir süre. Yani şu anda ben ne olarak bunu yapıyorum? Çünkü aslında sanatçılık sadece tabii bir obje üretimi ya da belli bir stüdyo pratiğinin de içerisinde olmadığı için onu nasıl müzakere ediyoruz ve aktivizm ve sanat dediğimiz şeyin arası, şeylerin arasındaki ilişkiyi nasıl tekrar kurgulayabiliriz ve aslında aktivizm her zaman sanatın üretimin içinde olan bir şey mi? Yani üretim bir rezistans biçimi olabilir mi mesela? Bu da bence e, son birkaç senedir özellikle hepimizin kurcaladığı sorulardan bir tanesi. Yani gündem bu kadar çabuk değişirken ve bu kadar ağır gündem maddeleri verken sanat üretimi ya da sanatçıların faal olabilir diye alanlar nasıl bir etkinlik etkinliğe sahip olabilir? Üretim, e, belki de üretim süreçleri bu sanatın siyasallaşmasına dair konuşurken dikkat çekilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Üzerinde konuştuğumuz örnek atölye Popüler Halk Atölyesi'nde de aslında e, sanatın üretiminin kendine has bir ayrıcalığı var. Orada işgal edilmiş atölyelerde e, öğrencilerin, sanatçıların ve işçilerin hep birlikte hiyerarşinin olmadığı, eşitlikçi, katılımcı bir ortamda üretmeleri ve çoklu halde birlikte üretmeleri yani sanatçının belki izole edici işte bireysel yetenekleri ön plana çıkarıcı izole üretme halinden taşan daha katılımcı ve birlikte üretme hali bunu şekillendiriyor ve aslında bu siyasal angajmanın bir yanı da burası yani çıktıların oradan türeyen söylemlerin mesajların ya da görsel malzemenin yanı sıra o üretim halinin de bir siyasal tavrı var bir siyasal pozisyonu var e, sanatın bir araç olarak kullanılması bu anlamda e, aslında sanat pratiğiyle, e, sanat pratiğine de dönüşlü olarak onu şekillendiren, onu etkileyen bir yönde barındırıyor. Sanat propagandaya dahil olduğunda propagandayı şekillendiriyor ya da ona sanata dair bir katkıda bulunuyor. Ama aslında bu propaganda ya da o dönemin aciliyetlerine dair koşullar da sanatı biçimlendiriyor. Sanatın bu siyasal angajman halinin sanata geri dönüşü için ne söylemek istersiniz? E, sanat, belki Didem burada e, bunu başlatabilir. E, sanatın aslında bir şekilde çünkü bu kendi aramızda da konuştuğumuz bir şey. Sanatın dönüştürücü olma potansiyelini de aslında ne kadar gerçekçi bir şekilde bakabiliyoruz ve kendi dönüştürme ya da dönüştürücü olma rolünü nasıl üstlenebiliyoruz olarak ve hani hakikaten o rolü nasıl müzakere ettiğimizle ilgili belki senin bir şeyin olabilir. Ya belki teknikler açısından burada evet. gitmek önemli Didem'in de e, kısım orası. Çünkü atölye popüler için e, bu konuda biraz e, şey tarihi bilgi vermek gerekirse o dönemin atölye popüler üretilen posterleri aslında çok Fransa sanat çevreleri tarafından benimsenmemiş pop art akımına benzer o minvalde değişler olarak değerlendiriliyor. Bu 68 Mayıs öncesinde Fransa sanat çevrelerinde çok benimsenmeyen, kabul görmeyen, eleştirilen bir sanat akımı art. Ama e, siyasal hareketliliğinin yüksek olduğu dönemde, hı, çok hızlı bir şekilde gündemin değiştiği bir dönemde aslında uzun uzun üzerine düşünülmüş, tefekkür edilmiş ya da işte üretilmesi uzun zamanlar alan sanat pratikleri çok anlamlı olmuyor her gün ya da işte kısa bir süre içinde gündemin değiştiği ve e, siyasi olarak bir tür söylem üretme zorunluluğunun olduğu durumlarda aslında teknik de sanat üretme tekniği de ona göre şekilleniyor diyebiliriz. Bu anlamda hız e, önemli bir belirleyici oluyor e, ve mesela atölye popüler için işte serigrafi baskı, grafik hı hı. gibi sanat e, teknikleri ön plana çıkıyor. Çünkü bunlar çok daha hızlı, çabuk ve çok miktarda üretilebilen teknikler... Ee, Didem sen e, sanatın e, teknik yanının bu siyasal angajmandan etkilenmesine dair e, neler söyleyebilirsin? Ben özellikle bu atölye popüler üzerinden baktığımda şey çok ilginç geliyor bana. Yani hani e, ürettikleri pankartların e, her bir sanat e, yani sanatçı ya da sanat öğrencisi tarafından dizayn ediliyor olması ve bunun bir şekilde ister istemez o işte gösterilerin bir parçası olması barikatlerde vesairede yer alması ya da işte işlevsel olarak e, ellerinde taşıdıkları pankart haline gelmesi vesaire. E, bu bu, bu ciddi anlamda hem karşılıklı bir yarar da sağlamaya başlıyor belli bir yerden sonra. Yani hem üreten kişi anlamında hem gösteren kişi anlamında. Yani karşılıklı bir yarar söz konusu gibi geliyor. Ee, ama hani kendi duruma baktığımda ya da genel olarak bir e, sanat yararlı olma kısmını düşündüğüm zaman... E, ...nedense hani o üretim kısmını e, yani ya da... E, e, yani bir gösteride e, o sanatın yer alma kısmını sorguluyorum. Zaten neden sanat demek zorundayız ona? Zaten yararlı bir şey yapıyoruz gibi. Ben o tarafını biraz... Ve müellifin geriye çekilmesi bir de bir taraftan uh -huh. değil mi? Bu atölye popüler de olan bir şekilde anonimleşmesi ve görsellerin ve üretimlerin sloganların aslında o kadar hızlı dolaşıma girmesi ki zaten aslında bir tarafından müellifin kim olduğunun da çok öneminin kalmaması. Ve bu bir taraftan da sanatı dönüştürmesi belki bu müellifsizlik ve de bir aradalık ve toplumun parçası olarak bir şeyi üretme üzerinden düşünülebilir. Evet yani zaten yararlı sanat fikrinin önemli vurgularından bir tanesi müelliflik e, müellifliğin giderek silinmesi yani sanatı üreten kişinin e, anonim olduğu, Hı -hı. görünmez olduğu pratiklerin toplumsal olarak kolektif bir özneliğe sanatın devredilmesi, üretimin devredilmesi halinin altını çizilmesi. Özellikle bu gibi işte 68 Mayıs'ında Fransa'da, Paris'te ee, kolektif üretim pratiği buna bir örnekse belki günümüzde de buna benzer örnekler e, olabilir. Ee, konuklarımızla beraber yarar sanat fikrini ve sanatın siyasal propaganda için bir araç olarak kullanılması halini konuş konuşuyoruz yarar sanat arşiv programında. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Müzik arasından sonra konuşmaya devam edeceğiz. Rude Sevişirdik Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi dün gibi çekip gitme Bıraktı sarı sarılayım ayaklarına Kum gibi kum gibi ezip geçirme Acımasız olma şimdi bu kadar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 çekip gitme bıraktım sarı bayı kum gibi kum gibi ezif geçti acımasız o mar şimdi bu kadar... İyi akşamlar. Açık Dergide Yararlı Sanat Arşivinde sanatın sosyal ya da siyasal sorunlara bir müdahale aracı olarak kullanılması fikrini, yani yararlı sanat fikrini konuşmaya devam ediyoruz. Bu akşamki konuklarım Merve Ünsal ve Didem Erbaş. Merve ve Didem'le beraber Atelier Popüler Halk Atölyesi örneğini konuşuyoruz. Halk Atölyesi örneği Fransa'da Mayıs 1968'de işçilerin, ressamların ve öğrencilerin toplumsal hareketliliği desteklemek adına ürettikleri posterler ve afişleri afişlere dair bir hareket. İlk bölümünde programın aslında bu sanatın siyasal angajmanın fikri üzerinden, sanatın bir siyasal propaganda aracı olarak kullanılması fikri üzerinden konuştuk. Şimdi biraz aslında Türkiye bağlamında bu meseleyi konuşmak istiyorum ben. Türkiye bağlamında da özellikle 1970'lerde devrim için hareket tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi siyasal angajmanın yüksek siyasal propaganda aracı olarak tasarlanmış sanat e, girişimleri ya da inisiyatiflerinden bahsetmek mümkün. Sen ve bugün için Türkiye bağlamında sanatın e, siyasal langajmanı için e, ne söylemek istersin? Genel olarak sanatla ilgili düşünün benim için her zaman her konu aslında sanatta işlenen siyasaldır ve insanın kendi hikayesiyle ya da şu anda gündemde birebir olan bir şeyle e, angaje olduğu şeyler her zaman siyasaldır ve bu siyasallığın da aslında hem bilinç hem de sorumluluğuyla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda belki son birkaç senedir ki konjektür düşünecek olursa sanatçıların ve sanatın biraz daha kıvrak, birazcık daha bu e, e, tehlikede olan şeylerin ne olduğunu bilinciyle ve bir taraftan da hayatta kalma ve uzun süreli bir şekilde üretebilir bir şekilde yapmanın da önemini düşünerek aslında kendimize yeni alanlar açma ve kamusal alanı nasıl müzakere edebiliriz üzerine düşünme anlamında bir hani siyasal bir ağırlığı olduğunu düşünüyorum ama bir taraftan da bu tabii ki hepimizin gene, gerek günlük hayatının gerçeklerinin değişmesi gerek e, Türkiye'deki belki belli koşulların daha prekerleşmesinden dolayı da herkesin farklı aciliyetleri durmadan zaten müzakere ettiğini de gözlemleyebiliyorum. Sizler de birer sanatçı olarak aslında bu minvalide işleri üreten ya da bu meseleleri üzerine düşünen e, sanatçılarsınız. E, i̇kinizin birlikte yaptığı bir işin e, bu e, konuda değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Diden sen biraz bahsetmek ister misin e, bu evet. işten? Um, kaç yılıydı hatırlamıyorum tam olarak 2015. ama 2015'te e, pasajiste Seçil ve Zeynep'in e, davetiyle ile birlikte bir proje düşündük. Ama yani hani tamamıyla böyle bir yararlı sanat üzerinden değil de hani neye kime faydamız olur gibi düşünmeden hani daha sanatsal pratik çıkışlı bir projeydi o. Yani işte sonucunda bir fanzin çıkacaktı kendimiz. İşte bir birkaç gün oraya gidip bir, bir şeyleri paylaşıp ve bunu bir üretime dönüştürmekti. Fakat Oraya gittiğimizde tarla başında kullanılıyor zaten pasajiste, birçok çocuk var zaten pasajiste her zaman ziyaret eden. O çocuklarla çalışmaya başladıktan sonra bir baktık bizim hani proje biraz evrilmeye başladı yani hani onların istekleri doğrultusunda biz ne üretebiliriz, onlara ne kadar faydalı olabiliriz gibi. Ee, bunun sonucunda da zaten e, işte küçük dans atölyesi onlar dans etmek istiyorsa dans ettiler işte Dila var Dila Yumurtacı geldi o zaman ee, edebiyat yani bir şeyler yazmak istediklerinde oturduk onlarla yine Ahmet Ergenç davet ettik ve onlar çocuklar onunla çalıştı vesaire bizimle birlikte yine yapmak istedikleri ...şeyleri birlikte gerçekleştirdik... ...resim vesaire gibi. Orada galiba bizim için... ...önemli olan şeylerden bir tanesi... ...projelendirme. Aslında tabii ki... ...her zaman tabii ki bir proje, bir davet sonucunda... ...bazı şeyleri başlıyorsunuz ama... ...oradaki yapının da açık olmasının getirdiği... ...aslında gerçekten... ...okul sonrası aktivite anlamında... ...ya da bir şekilde yetişkinlerle vakit geçirme... ...ve yetişkinlerle bir aktiviteyi... ...gerçekleştirme anlamında... ...bir ihtiyaç olduğunu... Biz fark ettiğimizde onun dışında bir şey yapamaz aslında halede geldik. Yani orada o ihtiyacı karşılamak ve orada aslında sadece bir insan olarak ya da ödevlerine e, yardım eden biri olarak var olmak ve onlarla sohbet eden bir halde olmak ve bunu bir şekilde kaydetmemek ve belgelememek ve bir işe tırnak içinde dönüştürmemek bize önemli geldi. Ama tabii ki buradaki noksan olan şeyler belli bir süre içerisinde gerçekleştirdik, kısıtlıydı. Her zaman çocuklarla çalışıldığındaki olan sorunlardan bir tanesi belli bir bağ oluşuyor aranızda ve o bağın daha sonra devam etmemesi ya da bizim ayırdığımız saat bile kısıtlı bir saatte onlara proje süresince. Onun için hani bu, bu geçici ve vurkaç olma durumunu üzerine de zamanında çok konuştuk ve o anlamda o yararın ölçülebilir olup olmaması ya da yararın yanında getirdiği bir zarar da var mı gibi e, şeyleri de üzerine düşünmek gerekti. Bu her zaman bence e, böyle özellikle farklı gelir ya da eğitim ya da yaş seviyelerindeki insanlarla çalışırken önemli olan bir şey. Orada bir şekilde süreçlerin transparanlaştırılması ve süreçlerin daha üzerine konuşulur hale getirilmesi. Bu da ne demek? Biz tabii ki bunu ne kadar yaptık yapamadık orada katılımcılara sormak lazım. Ama hani gittiğimizdeki niyetimizi de anlattık. Neden onu yapmayı şu anda önemsemediğimiz ya da ikinci sıraya düştüğünü de konuştuk. Ve bir şekilde de hakikaten onların bizden ne istediğini ve bizim ne sağlayabileceğimizi üzerine düşündük. Ve bir ...bizim elimizde olan şey de insan kaynağıydı. İlk bölümde Didem'in de altını çizdiği bir sorun vardı aslında. Yararlı sanat pratiklerinde sıkça görülen bir kafa karışıklığı bu. Birçok yararlı sanat pratiği, yararlı sanat arşivinde yer alan pratikte... ...aslında bir sanat işi olarak normalde kabul edilmeyen... ...ya da bir sanat işi olarak tanımlanmayan işler... ...daha çok bir sosyal pratik ya da aktivizm pratiği olarak görülebilecek işler... ...ya da bir toplumsal angajman işi olarak görülebilir. Sizce bu tarz pratiklerin sanat olarak adlandırılmasının olumlu ya da olumsuz etkileri neler? Ee, sanat olarak e, adlandırılmasının bazen sanatı fazla önemsemek olduğunu ben düşünüyorum. Bu önemsemek ne demek tam olarak emin değilim ama bazen belli şeylerden muafmış gibi ya da belli etik e, endişelerden muafmış gibi bir şey oluşabiliyor. Nasıl bir resimle ilgili beğenmeseniz bile hani o resme bir saygı duymak olduğu gibi. Aynen bu yararlı sanat projelerinde de bu bir sanat projesi. O yüzden her haliyle makbuldür, tehlikesi olduğunu düşünüyorum. Onun için de e, Aynı, şekil, aynı nasıl bir resme ya da fotoğrafa ya da video ya da filme baktığımızda bu iyidir, kötüdür, beğendim, beğenmedim demiyorsak yararlı sanat işlerinde de bir şekilde aynı eleştirel ve de öznel şeyi yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Yarar sanat arşivinde bu akşam Atölye Popüler Halk Atölyesi'ni konuştuk. Sanatın siyasal propaganda için bir araç olarak kullanılması fikrini Sanatın bu anlamda üstüne, üstlenebileceği rolleri, avantajlarını katabileceklerini ya da dezavantajlarını, sanatın siyasal angajmanından nasıl etkilenebileceğini biraz bahsettik. Konuklarım Merve sağ ile değil beraber. Ee, son olarak programı kapatmadan önce teşekkür ediyorum sizlere. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz teşekkür, Biz ederiz. teşekkür ederiz. Yarar Sanat Arşivinin başka programında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Yararlı Sanat Arşivi Hazırlayan ve sunan Onur Yıldız